Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz dostlar, değerli kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis diye adlandırdığımız Sözlerini Bir Müslüman olarak Nereye Nasıl oturtmamız Gerektiğini konuşacağız İmanımızın ikinci Yüzde ellisini Yansıtan değeri Konuşacağız Maalesef Müslüman Namazlı Ezanlı Evlerde doğmamızın namaz kılan seccadeli annelerin çocukları olmamızın dezavantajlarını yaşıyoruz. İslam'ı hazır bir nimet olarak önümüzde bulduk biz. Müslüman olmak için bir emek feda etmedik. Ezansız gün geçirmediğimiz topraklarda doğduk, büyüdük. Bunun için Müslümanlık altın kaplama içinde değil bizim elimizde. Kelepur bulduk Müslümanlığı biz. Sonradan, yıllar sonra, ömrünün yarısı geçtikten sonra hidayete erenler, İslam'ın kıymetini daha iyi bildiler. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki cahiliye hayatını bilmeyen İslam'ın kıymetini bilemez diyor. Kendisi öz çocuğunu gömecek kadar vahşi bir cahiliye hayatı yaşadığı için daha sonra Allah'ın hidayet etmesiyle mümin olduğunda imanının kıymetini bildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini sözlerini biz bu açıdan bizim hastalığımıza yazılmış bir reçete gibi maalesef dinleyemiyoruz kardeşler babam yıllar önce kalp hastası olmuştu onu bir doktora götürdüm ameliyat oldu ameliyattan sonra nasıl kalp hastası olarak yaşayacağına dair bir sürü ona nasihatler yaptı. Ondan 10 on sene sonra benzer bir hastalıktan aynı doktora ben gittim. Bu sefer doktorun önünde otururken onun masasından bir kağıt aldım. Söylediklerini yazmaya başladım. Doktorun dikkatini çekti. Dedi ki Nurattin, Tam 9 sene önce sen bu masada bir daha oturmuştun. Babana söylediklerimi yazmıyordun dedi. Dedim doktor bey onu ona söylüyordun dedim. Şimdi sana söylediklerimi niye yazıyorsun dedi. Bunlar bana lazım dedim. Çok etkilenmiş doktor bu pozisyondan. Dedi ya ben de cumada hocaların anlattıklarını hiç yazmıyorum dedi. Bir gün dedim yazacak gibi olacaksın ama kalem tutmayacak elin o zaman dedim. Başkası seninle ilgili raporları yazacak. Kardeşler hastalık bende olduğu için şunu yiyeceksin bunu yiyeceksin baktım koca bir liste sayıyor. Onların yarısını unutacağım belli bir şey. Hemen bir kağıt buldum dediklerini yazdım. 3-4 ay sonra tekrar muayeneye gittim. Sen dedi nasıl değiştin böyle dedi. Yazı yazarken değişmiştim ben dedim. Aynı şeyleri babama söylemiştin, hiç zayıflamamıştım ben, hiç etkilenmemiştim. Üzerime almıyordum o sözleri zaten. Ama iş kırtlığa dayanınca, can benim can olunca, onları çiviyle bile yazarım Allah'ın izniyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşurken biz buyuz işte. Sana cenneti mi tarif ediyor, cennet hikayesini mi anlatıyor, dikkatinden belli olur bu. Bir Müslüman bir hadis duyduğunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözünü duyduğunda, içinden gelen heyecan, o günden sonra o hadisi günlük hayatına uyarlayıp uyarlamadığı, onun Resulullah sevgisinin tek ölçüsüdür. Bunun dışında çiçek dağıttın, buket dağıttın, işte filan toplantıya gittin. Bunlar nefis oyalaması. Kendi kendimizi aldatmaktan başka bir şey değil. Doktorlar haber bültenlerinde de şunu yiyin bunu yemeyin diyorlar. Kim etkileniyor ki bundan? Ama damarı tıkanan doktorun önüne oturduğunda yağı değil suyu bile yasaklarsa vazgeçiyor adam. Biz iman ettiğimiz peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dinlediğimizin hesabını vereceğiz kıyamet günü. Çünkü kardeşler, Kur'an bir yoldur. O yoldan cennete gidilir. Başka giden yol yok zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o yola çizilmiş çizgiler gibi konuştu. Bir yol düşünün. Koca hava alanı gibi bir yol. Her yer beton. Nere döneceğin, nasıl gideceğine dair bir çizgi yok, levha yok. Nere gideceksin? Yol mu yol? Karanlıkta sağına soluna sapmamamız için yolun kenarına çizgiler çizdikleri gibi Kur'an'dan nasıl yol alacağımızı göstermek için de Allah Teala peygamberini gönderdi. Peygamberi konuştu. O konuştukları sağa sola çapmadan tam cennetin ortasına rahat gidebilmemiz için çizilmiş çizgiler bize. Bu çizgileri bilmeyenler ellerinde Kur'an oldukları halde Allah'tan uzak kalırlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim yoldur. Ama ayrıntıları Sağa sola nereden dönüleceğine dair bilgilerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden öğreniyoruz Bunun için kardeşler Müslümanlığımızı test etmek çok basit Dün cuma namazında Bir hadis okundu O hadisin Senin hayatındaki yerine dair bir tefekkürün oldu mu senin? Bu kadar basit müslümanlık ölçüsü. Allah Teala Allah'ı sevmenin ölçüsünü peygambere ittiba ile ölçtüğünü söylüyorum. Kul in kuntum tuhibbunallah Fettebiuni Eğer Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsanız, böyle bir iddianız varsa peygambere uyacaksınız. Müslümanlığımız Allah'a çok seviyorum sözüyle belgelenemiyor. Allah'a çok seviyorum bir sözdür. Peygambere uymak gerekiyor. Peygambere nasıl uyduğumuzu belgeleyebiliriz, nasıl peygambere bağlı olduğumuz anlaşılacak, bunu noterden belgeleyecek halimiz yok. Çocuklarımıza onun ismini vermemiz, Muhammed dememiz, Küçük bir işaret olabilir. Ama geçici bir işaret bu. Dedesinin adı da Muhammed olduğu için Muhammed demiş olabilirsin. Yaygın bir isim olduğu için diyebilirsin. Önemli olan ben yemek yerken sağ elle yiyorum. Bu da peygamberin böyle yaptığı için ise Müslüman olarak ittiba ettiğimi söyleyebilirim. Eğer bir suyu içerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bardağı üç kerede için dediği için ben de üç kerede içiyorsam işte bana anlatılan reçeteyi ben hayatıma uyguladım demektir. Hepimiz sağ elle ağza lokma götürülür. Bardak sağ elle tutulur. Üç Nefeste su içilir Bunu bin defa duymuşuzdur Buna rağmen bir nefeste içiyorsak Bu hadisi Duydun veya duymadın Ne önemi var ki Hadis duymak Ayet duymak diye bir ibadet yok ki Kaç hadis Duydun sorulmaz ki Kaç rekat namaz kıldın sorulur Şu kadar Hadis duymuş birisi Cennete girecek diye bir şey yok Onlar tekrarlanacak tesbihler değil ki hadisler uygulanacak reçetelerdir uygulamadıktan sonra doktor sana reçete yazmış sen de onu katlayıp dolaba koymuşsun İyileşmesin ki eczaneye götürürsün o ilacı alırsın ilacı tatbik edersin de şifa bulma ihtimalin olur kardeşler hadisi şerif dinlemek bir sanat türü değildir. Aslında bir ibadet türü de değildir. Ama de, iman da, cennete girmekte, hadis dinleyip adam olmakla mümkündür. Şimdi bugün bu tür hadisleri, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, bize intikal eden yol çizgilerini, bize çizdiği çizgileri, Uygulamamızın pratik örneklerini yapacağız. Bundan önce kardeşler bir şeyi özellikle vurgulayayım. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını öğrenmek herhangi bir şekilde ibadet değildir. Onun kaç yılında doğduğunu, kaç yılında öldüğünü, ne zaman evlendiğini bilsel ne olur? bilmesen ne olur hicret pazartesi günü mü yaptı salı günü mü yaptı önemli şeyler değil bunlar elimizdeki mesela peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin doğumu ile ilgili bilgiler de net bilgiler değildir pazartesi günü saat 4'te doğdu doğum raporu mu var elinde nereden biliyorsun Elimizdeki bilgiler bu kadar kesin bilgiler değil. Önemli olan onun doğması değil. Doğmuş peygamberin peşinden gidip gitmemen önemli senin. O senin için doğdu mu? Senin yüreğinde o var mı? Önemli olan budur. Dolayısıyla peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu, yaşantısını, hayatını baştan sona kadar bilen bir kafir cennete girecek mi? Şöyle bir şey var mı kıyamet günü? Filan cd'de peygamberin hayatı yazıyordu, o cd'yi cennete getirin bakalım. Böyle bir şey var mı? Biz peygamber efendimizin kültürüne muhatap değiliz. Dinine muhatabız. Peygamber efendimizin yaşını, kaşını, başını bilmek bir şey ifade etmiyor. Kendimizi oyalıyoruz. Bunun için dünyanın hiçbir yerinde Kutlu Doğum Haftası yapmak ne komünist ülkelerde ne kapitalist ülkelerde ne halkının Müslüman yönetiminin Müslüman olmadığı ülkelerde mevlüt okutmak, mevlüt kandili yapmak, şiirler yazmak asla yasaklı şeyler değildir. Sakal bırakmak her yerde yasaktır ama. Mevlüt okutmak yasak değildir. Ey peygamber doğa doğa bildiğin kadar yeter ki bize karışma. Doğmak serbest. Ebu Cehil de aynı şeyi söyledi. Hangi kadını istiyorsun? Al Mekke'den dedi. İstediğin kadar para da verelim sana. İşimize karışma ama. Sen niye doğdun ey Muhammed? Demedi ki Ebu Leheb hiçbir zaman. İyi ki doğdun. Yeğenimizsin. Hoş geldin dediler. Doğumuna onlar da sevindi. Ebu Leheb gibi bir adam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gün... Hizmetçisini hizmetine sundu. Git yeğenim doğdu, hizmet et ona dedi. Kutlu doğumdan Ebu hep bile rahatsız olmadı. Faize müdahale ettiği gün ona düşmanlık yaptı ama. Önemli olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, nerede, ne zaman doğduğu, saçının, sakalının nasıl olduğu, hille-i şerifinin ne olduğu değildir. Bankaya müdahale edip edemediği önemli. O zaten bankacılık faiz olmasın diye gönderildi. Onun alkole müdahale edip edemediği önemli. O alkolü kaldırmak, fuhşu kaldırmak, faizi kaldırmak, zulmü kaldırmak için geldi. Onları kaldıramadıktan sonra onun için şiir okusan ne olur? Ağıt okusan ne olur? Destan yazsan ne olur? Kendimizi aldatmış oluruz. Geçen yılımız şu kadar törenlerle geçti. Kaç Müslüman bu namaz sünnettir diye teheccüde başladı. Önemli olan budur. Kaç Müslüman cemaatle namaz kılmak sünnettir diye cemaate geçti. Önemli olan budur. Kaç Müslüman... Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeye karar verdi. Önemli olan budur. Pratik lazım. Kuru sevgi karın doyurmuyor. Bizi de doyurmuyor. Peygamberin de aleyhissalatü vesselam işine yaramıyor. Bunun için kardeşler, hadis bilmek bir kültür için değildir. Yaşamak içindir. Hepimiz Kızıl Meriç Nehri'nden uzun olduğunu biliriz. Onu bilmemiz bize bir fayda sağlıyor mu? Kızılırmak uzun olsa ne olur, kısa olsa ne olur? Uzun ırmaktan ben suyu alıyorum sanki. Ağrı Dağı'nın filan dağdan büyük olduğunu bilen ne mutlu cennete girecek mi oluyor? Kültür budur. Ağrı Dağı'nın kaç metre olduğunu bilirsin. Filan dağdan küçük veya büyük olduğunu bilirsin filan nehrin filan nehirden kısa olduğunu kültür buna denir İstanbul'u Fatih fethetmiş filanca yeri filanca fethetmiş bunlar kültürdür tarih bilgisidir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bir kültür olarak bilsen ne olur bilmesen ne olur pazartesi peygamber oruç tutardı maşallah maşallah bunu sen nasıl bildin ya çok çalışmışsındır bunu öğrenmek için Hangi pazartesi oruç tutarak geçirdin onu söyle sen. Pazartesi oruç tutarmış. Peygamberin sakalı varmış. Seninki nerede? Biz bir hadisi şerifi aynısını yapmak için öğrenmedikçe Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ı yüceltmesi gibi onu yüceltmiş olmamızdan dolayı bir ecir kazanamayız. Böyle bir vadi yok Allah Teala'nın. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam tersini söylüyor. Hristiyanların İsa'yı putlaştırdığı gibi beni putlaştırmayın diyor. Peşimden gelin. Böyle gelin kalbim, kabrimin önünde secde edin. Böyle bir talimatı yok ki. Bunun için kardeşler hepimiz kıyamet gününde ona bağlanıp bağlanmamaktan, ittiba edip etmemekten mesul tutulacağımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, ne kadar ittiba ettiğimizi, peşinden ne kadar gidebildiğimizi, test ediyor olmamız lazım. Mesela ahilece, bir hadis öğrendiğimizde, şunu çok rahatlıkla sormalıyız, bu hadis bu evde var mı? Bu hadis bu evde var mı? Bir hanımefendi, filan evdeki bayanlar sohbetine gitti. Döndüğünde eşi sormalıdır. Ne yaptınız orada siz? Çörek yediniz, peygamberin ruhuna çörek mi gönderdiniz? Ne yaptınız siz? Okuduk, ne okudunuz? Ne vardı bugünkü okuduğunuz şeyden? Ne vardı? Evimize getirdiğin ne senin? Bizim evimize ne getirdin? Erkek cuma namazına gitmiş. Cuma namazında ne konuşuldu? Hangi hadis konuşuldu? Hangi ayet konuşuldu? Eğer cumadan sonra, cumartesi günü bizim evimizde, yeni dinlediğimiz hadis tatbik edilmiyorsa, biz cuma namazını niye camiye gitmek zorunda kaldık ki o zaman? Kardeşler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kimse bu kainatta geri bırakamaz. Onu kimse unutturamaz Allah ona kıyamete kadar kalmayı yazdı bir defa. Lakin kaybeden kendi kaybeder. O bir güneş gibidir. Açıldı her yeri aydınlatıyor perdesi kapalı olanlar penceresini güneşe açmayanlar karanlığa mahkumdurlar. Bunun için hepimiz hadis alimi olalım demiyorum. Bu çok zor. Yani olmaz bir şey değil ama çok zor. Ama hepimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin feyzinden, bereketinden istifade edelim diyorum. Bir hadisi dinledikten sonra hemen muhasebe yapalım. Mesela hadis ne anlatıyor? Sabah namazını ve yatsı namazını överken örnek söylüyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, münafıklara en ağır gelen yatsı ve sabah namazıdır diyor. Hadis bu. Bunu dinlediğim zaman ben ne yapmalıyım? Bir dakika. Elhamdülillah, munafıklıktan kurtuldum demektir. Elhamdülillah. Çünkü sabah namazı zor gelmiyor bana kalkıyorum. Mutlu olmalıyım. Yarın çok yorgundum. Sabah namazına kalkmak tereddüdü geçirdim. Munafık olmaktansa bırak uykusuz kalayım deyip kalkıyorsam bu hadis bende var demektir. İşte hadis bunun için uygulanır. Yani ben bu reçeteyi tatbik etmem gerektiği zaman tatbik ediyorsam peygamberime bağlıyım demektir. Sabah namazına kalkarken ağrıma gitti. Kalkamadım. Yattım aşağıya. Bu hadisi bildim veya bilmedim ne değişti ki? Kıyamet günü kılmadığım namaz için Allahu Teala'nın huzurunda ben o hadisi biliyordum ya Rabbi ona göre bunu öncelikle bir kaydedin bir kenara diyebilir miyim? Namaz kılıp kılmadığım sorulacak. O namazın terk edilmesi halinde bunun münafıklık alameti olacağını peygamberin sana uyarmıştı diyecek allah Teala. Bunu ben biliyordum üstelik. Nice şeyleri keşke bilmeseydim diyeceğiz kıyamet günü. Cahillikten kaynaklanan suç daha ağır ayrı bir konu. Şimdi kardeşler, Herhangi bir hadisi şerif için bu geçerlidir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunlarını çok sevdiğini, Hasan ve Hüseyin'i çok sevdiğini belki yüz defa duymuştur herhangi bir Müslüman. Hele hele şimdi kutlu doğum haftaları gelecek ki aman torun propagandaları da başlayacak şimdi. Çünkü peygamberin siyaseti hiç yok zaten biliyorsunuz. Şeriatı yok. Siyaseti yok, sözü yok, akraba kavgasına karışması yok. Ahlakı güzel, cici, şekerimsi, güllü, laleli bir peygamber. Dolayısıyla böyle torun sevgisi, çocuk sevgisi, develere eziyet etmeyin, ne yapıyorsunuz bu hayvanlar, bunlar hep duyacağız. Başka hadisi yok zaten. Çocukla ilgili toplam yüz tane hadisi yok. Haftada on tane hadis okuyayım desen yetmez sana. Her hafta, her gün hadis bulamazsın. Yani bu dünyayı düzeltmek ve Allah'ın istediği şekle sokmak için gelmiş bir peygamberdir. Çocuğu da var, faizi de var, zinası da var, kumarı da var. Dünyada ne varsa peygamber onun için var zaten. Aleyhissalatu vesselam. Ama tabi cici, ahlakı güzel, ay kadınları üzmeyin dedi. Ama kadınlar öyle bir peygamber çıkarıyorlar ki tam feminist hiç kadınları üzmeyin dedi. Ay kadınları dövenlere çok kızdı filan. Doğru. Doğru da. Ebe mübarek bu ses tek elden mi çıktı? Tek elden mi çıktı? Her neyse Efendimiz Aleyhisselam'ın mesela torunlarını çok sevdiğine dair hadisi şerifi duyduk. Bitti mi? Hayır. Sendeki torun sevgisi torun bağlantısını test etmen lazım. Senin peygamberinin, torunlara düşkün olduğunu, namazda bile, onları omuzuna aldığını bildiğin halde, sen, kızının çocuğu diye, torununu yanına sokmayıp, erkek çocuğunu çabuk evlendiriyorsun, ondan bir torunun olsun, asas torunu olacak şimdi, öbürü yedek, istepme öbürü. İstepme torun. Sen, sen, Hangi peygamberin ümmetisin kardeşim? Hani namazdayken bile Hasan'ı omuzuna alan ve Hasan omuzundan inmediği için secdeden kalkanmayan peygamber nerede kardeşim? Nerede? Kızının çocuğu değil miydi o? Demek ki benim peygamberimin aleyhissalatü vesselam torunlarını sevdiğini bilmem bir romandan okuduğum bir parça değil. Benim de torun sevgisine karşı ne yapmam gerektiğine dair bir örnektir o. Aynı şekilde torun sevgisi Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili bize iletildiğinde kölesinin çocuğunu da öbür omuzuna aldığını. Nur topu gibi beyaz Hasan'la kapkara Hüseyin'i Aynı kucakta tuttuğunu yani Kendi çocuğuyla başkasının çocuğu arasında fark etmediğini de duymuş olman lazımdı Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı bunun için öğreniyoruz Hadis bunun için dinlenir Ayet bunun için dinlenir zaten Eğer bir Müslüman işte Çamaşırı temiz değil burnu aktı, Şu bu diye Çocukları yanına yanaştırmıyorsa Sonra da Hoca anlattı Ne kadar torunlarını seviyormuş peygamberimiz Diyorsa kendisini aldatıyordur o İlacı almış Dolaba koymuş Çocuklara da tembih etmiş Karıştırmayın bunu ha Çocuklar ilaca dokunmasın Kendi de dokunmuyor İlaç orada duruyor Hastalık bunun içinde ilaç vitrinde Hadis bilmek Çare mi? Ben bu hadisten kendime ders nasıl çıkarırım? Önemli olan bu. Önemli olan bu. Eğer bu dersi çıkaramıyorsam ben, oturup kat etmem gereken çok yol olduğunu, iman kavramının içime tam oturmadığını, iman ettim ayrı bir konu ama içime sinmiyor bir türlü. Bunu kendi kendime muhasebe etmem lazım Allah hesaba çekmeden. Kardeşler şunu vurgulamak istiyorum. Bir Müslüman bir hadis duyduğunda dolar yükseldi alçaldı haberi kadar bile bari etkilenmiyorsa lütfen oturup kendi kendine hesap etsin o. Beş kuruş doları yok. Dolar diye bir şeysi yok. Ama sor dün dolar kaç paraydı sana on günlük rapor versin. Çapraz kurlardan bile haber verir. Sende var mı hiç? Yok. E memleketin durumu dolara bağlı. E sen yönetici misin? Yok. Sana ne ya? Petrol indi bindi. Evde bir varil petrolün var mı senin? Yok. Sana ne petrol cüzdadı çoğaldı? E biz ona göre doğal gaz fiyatı ödeyeceğiz. ya. O petrolden gaz yapılacak. O gaz Rusya'dan buraya gelecek. Botaş'tan sana gelecek. Ula dur sen çoktan ölürsün o zamana kadar. Ama hayatıyla bağlantılı görüyor ya, bir babasının reçetesini dinlemek var, bir de kendi reçetesini dinlemek var. Mesele burada kilitleniyor zaten. Dolar kendi reçetesi ya şimdi. Hadis Araplardan geliyor zaten. Petrol de Araplardan geliyor. O zaman niye hiç heyecanlanıyorsun sen? İşte kardeşler, Hadis nasıl dinliyorsak o kadar Müslümanız. Uzatmaya gerek yok. Ayet ne kadar dinliyorsak o kadar Müslümanız. Edebiyat gerisi. Gerisi edebiyat. Cümbüşlü törenler gerisi. Mesela birkaç hadisi şerif üzerinden bu örneği görelim istiyorum. Şimdi tabi burada küçük bir notu sürekli hatırlatmaya ihtiyacı hissediyoruz. Kardeşler bir sözün hadis olması, bulunduğu kaynağa bağlıdır. Peygamber demiş ki, diyerek, hadis elde edemeyiz. Bu sözü belgeliyor olmamız lazım. Yani nasıl, Allah Kur'an'da buyuruyor dendiği zaman, filan surede, filan numaralı ayette diyoruz. Değil mi? Eğer, e, Kur'an'da, Allah diyormuş. Nerede diyor? Ne bileyim Kur'an'da bir yerdeymiş. O Öyle değil. Neresinde diyor? Bir sözü Allah'a mal etmek zor bir şey. Allah'a mal etmek, Kur'an'la belgelenebilir. Hangi ayet, hangi numarada? Hadisler içinde, aynı şey geçerli. Peygamberimiz demiş ki, nerede duydun dediğini? Sen veda hutbesini dinledin mi? Yok. Ne biliyorsun dediğini? Ha. Buhari'de gördüm, olur. Müslim'de gördüm, olur. Ebu Davud'da gördüm, olur. Tirmizi'de gördüm, olur. Bunlar ne isimleri? Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de nasıl sureler var? Bunlar da Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerinin bulunduğu kitapların isimleri. Filan hadis kitabında gördüm. Filan ansiklopedide gördüm. Efendimiz ansiklopedi yazmadı. Öyle yok. Takvim yaprağı olmaz. Hadis demek, bana nereden gördüğünü belgelediğin zaman Resulullah'a ait söz demektir. Bunun için biz belli oranda tabii bunu yüzde yüz herkesin tatbik etmesi mümkün değil ama en azından hadis demekle bir şeyin hadis olmayacağını bilelim. Ondan sonra da diyelim ki mesela e, ne diyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü örnek olarak okuyoruz. Allah'a isyan olan bir işte itaat yoktur. İtaat hayırlı olan işte'dir. Buyurmuş. Nereden biliyorum? Bu Müslim'de varmış, Buhari'de varmış, Ebu Davud'da varmış, İbn Mace'de varmış. Dolayısıyla ha! Bulunduğu yerler bana verildi. Bunlar ciddi isimler. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'a isyan olan bir işte kimseye itaat edilmeyeceğine dair sözünü anladım ben şimdi bir dakika bunu öğrendim ne oldu tekrar hadisi okuyalım la ta'ata fi masiyetillahi inneme ta'atu fil ma'ruf hadis bu Allah'a isyan olan bir işte itaat yoktur itaat hayırlı olan iştedir bunu ben bildim. Ondan sonra da evimde, iş yerimde haramlardan bir haramla karşılaştım. Mesela bir düğüne davet edildim. Bu düğünde Allah'ın haramları su gibi akıyor. Dediler ki bana bu düğüne gideceğiz. Benim gelmeyeceğimi biliyorsunuz. Olur mu ya? Patron dedi mecbur bulunacaksınız dedi hayır patrona ne zaman itaat ederim hayırlı olan işte itaat ederim hayırlı olmayan işte benim patronum yok Allah'ın hakkı olan hakkı kullanmak isteyen benim önümde yoktur e kocası tembih etmiş illa bu misafire çık ikramda bulun bir dakika yabancı bir erkeğe sofra nasıl kurarım ben e kocası dedi, kocasına itaat etmesi gerekmiyor mu? E gerekmiyor. Kocasına ne zaman itaat edecek? Babasına ne zaman itaat edecek? Hocasına ne zaman itaat edecek? Allah'ın yasaklarından birisini emretmediği sürece. Bu hadis bunun için öğrenilir. Eğer bunun için öğrenilmiyorsa ve pratiğe yerine uygulamaya getirilmiyorsa hiçbir değer yok köpek yüzme biliyormuş dereye gelince boğuldu sen yüzme karada mı yüzüyordun nerede yüzüyordu bu dereye gelince yüzme biliyorsan yüzme biliyorsun sayılır biz hadis öğreniriz ondan sonra onu genimize işleriz damarlarımızda kan olarak dolaşır o nerede o hadisle ilgili bir şeyde karşılaşırsak pratiğe dökeriz hadis bunun için öğrenilir bu esnada şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sözlerinden birisiyle meşgul olduğumuz için Allah'tan da sevap kazanırız. Bu ayrı bir şey. Bu ayrı. Ama her halükarda biz hadisi şerifleri tatbik etmek, uygulamak öyle olmak için yaşarız. Mesela bir hadisi şerif cündüp isimli sahabi diyor ki biz çocukken bakın enteresan dikkat edin kardeşler biz çocukken imanı içimize sindirdik diyor önce iman ettirdiler bize diyor sonra Kur'an'ı öğrenince Kur'an imanımızı artırdı diyor elinizdeki broşürde bu hadis-i şerifi göreceksiniz ne oldu şimdi ashab-ı maşallah böyle bir süreç yaşamışlar. Hayır, yanlış. Kur'an kursu hocası bana bakar mısın? Çocuğuna hafız yapmak isteyen baba ve anne dinler misin beni lütfen? Sana cündüp radıyallahu an peygamberinin eğitim metodundan söz ediyor. Önce kaya gibi bir iman ver çocuğuna sonra hafız olsun. Sen bunu anlamadıktan sonra bu hadisi hiç dinleme. İmanı oturmamış bir çocuğa hafızlık verdirme diyor sana bu. Çünkü Kur'an ağır bir yük. Allah bu Kur'an'ı dağlara indirseydik tuz buz olurlardı demiyor mu Kur'an'da? Lev <gülüyor> enzel la hada'l-Kur'an ala ceblin la ra'aytuhu khashian mutasaddian min Kur'an Ahmet'e Mehmet'e değil de bir dağa verilseydi o Kur'an'ın azametinden Allah korkusundan tuz olduğunu görürdün o dağın diyor. Böyle bir kitabı sen hala cep telefonunla oyun oynayan çocuğa vereceksin. Ondan sonra da de ders çalışmadı diye döveceksin. Ondan sonra hafızlı iyi olmadı diye kötü çocuk diyeceksin. Filancayla kıyas edeceksin. Yanlış kardeşim. Böyle şey olur mu? E peki bu çocuğa imanı nasıl vereceğiz? İmanı nasıl vereceğim biliyor musun? Evvela kuvvetli mümin olması için tohumlama sürecinden başlayacaksın. Mikropsuz buğdaydan tarla üreteceksin bir defa. İki, daha bunun annesinin düğününde erkek kadın bir arada fotoğraf çektirmişlerdi, hatırlıyor musun? Bu çocuktan sen Mücahit abi çıkaracaksın, Evlenmeden kocası bunun üstüne tutmadan 300-400 tane erkeğin önüne çıkmış fotoğraf çektirmişti. Sen unuttun melekler bunları unutmadı. Sülp meselesi bu. Tohum tarla meselesi bu iş. İmana o zamandan başlayacaksın. Ondan sonra, ondan sonra tamam devam. Neye devam ediyoruz? Doğduğu gün ezan vermiştin ya. Ondan sonra o ezan bir defa mı okunuyor bu hayatta? Anne namaz kılacağı zaman çocuk nerede oynuyorsa orada namaz kılacak. Eğitim böyle yapılır. Şimdi kadınlar ne yapıyorlar? Namaz kılacağı zaman kapıyı kilitliyorlar rahatsız etmesin çocuklar diye. Yalnız yerde namaz kılıyor. Hayır öyle değil. Çocuk nerede oynuyorsa, e geldi seccademi dağıttı, dağıtsın. Namazımı bozdurdu, nasıl bozdurdu namazını seni? Önünden geçti, önünden geçince namaz bozulmaz ki. Dikkatimi dağıttı, dağıtsın. Bir daha kıl. On defa akıl. Çocuk nasıl kaşık tutmayı sofrada senden öğreniyorsa secde etmeyi de senden öğrenecek. İman eğitimi bu. Misafir gelirken seçici ol. Misafir gelmiş. Misafir bir saat oturmuş. Allah, peygamber, Kur'an, cihatla ilgili bir kelime konuşulmamış. Senin onu kucakladığını, muhabbet ettiğini, canım, ablam, teyzem dediğini, abim dediğini görmüş. Bir saat sizi dinlemiş çocuk orada Hiçbir kelime yok Kur'an'dan imandan Ondan sonra 15 yaşına geldi mi Bu çocuğu hafızlığa götür Olmaz kardeşim Olmaz İman Önce ruha sincek. Ta tohum döneminden Başlayacak Bir yaşında 2 yaşında 3 yaşında 5 yaşında çocuk Oyuncak gibi cihat kelimesini Duyacak Kardeş kelimesini arkadaş kelimesinden çok duyacak Mümin kardeşlerim diyecek O çocuk Kudüs kelimesi anıldığında Babasının annesinin gözlerinin yaşardığını görecek Kur'an dendiğinde evde bir Heyecanlanma olduğunu görecek Bu evde ne oluyor denecek Babası abdest aldı Kur'an okuyacak Allah Allah bu ne biçim bir şey ya İki yaşında çocuk bunu yorumlamaz ama 10 yaşına geldiğinde, 20 yaşına geldiğinde abdestsiz Kur'an'a tutulmayacağını anlar. Bu kadın 20 senedir bu koltuğa oturup da ayağını bu tarafa niye uzatmadı diye bir gün öğrenecek. Bakacak ki Kabe'nin resmi varmış o tarafta. Anası o tarafa ayağını uzatmıyor. Ula bu benim annem. Evde Normal dolaşıyordu. Bu odaya girerken başını kapatıyor. Cam da açık değil. Ha, Kudüs resmi var orada. Ha, orada filan mukaddesat işareti var. Bunlar eğitim eğitim. İmam Hatip'te Kur'an kursunda öğrenilmez bunlar. Bunlar Kur'an kursu işi değil. Bunlar ev işi. Allah sende bu ciddiyeti görecek. Sen cündüp gibi 14 yaşındayken ruhunu Allah'a feda etmeye hazır olacaksın. Ondan sonra Kur'an onun eline verildi mi? Bir ay iki ayda Kur'an'ı alıp yutacak çocuk. Kardeşim, 14 yaşında cündüp, uğda katılmak için yarışmaya girmiş. Çünkü iman içine sinmiş. E bana 14 yaşında çocuk geliyor, telefonunu alamıyorum yoksa ayrılırım buradan diyor. Cep telefonunu vermiyor çocuk. Zihnini, kalbini Kur'an'a verir mi? Kur'an kursunda çocuğa, bak seni buradan atarım diyor hoca, Allah senden razı olsun hoca efendi, ömrüne bereket olsun diyor. En büyük iyiliği yapıyor. Atamazsın diye iddiaya giriyor bir de hocasıyla. Mesele, iman meselesidir. Bu hadisten bu dersi çıkaracaksın sen. Yoksa biz ne dinliyoruz ki? Cündüp radıyallahu dedi ki, biz 14 yaşına kadar kuvvetli imanlıydık, sonra Kur'an gelince iş oldu. Bu kadar basit mi bu söz ya? On binlerce alim bu hadis bize ulaşsın diye ne uykusuz anlar yaşadılar ya. Kardeşe bir hadisi Buhari kitabına yazmak için hepimiz Allah'tan korkalım Özbekistan'dan Mısır'a yürüyerek gitmiş ya. Kaç bin kilometre yol yürüyerek gittiler. Bir hadis bir kitaba yazılacak. Kıyamete yakın 2000 yılında 2005 yılında bir Müslüman açsın bu hadisi bulsun diye Allah Milyonlarca kulunu seferber etti ya. Bunu bedava mı öğreniyoruz biz bu hadis Bu çizgiler boşuna mı çizilmiş? Kolay mı çizildi? Kanla, terle, gözyaşıyla çizildi bu çizgiler bu yollara. En basit örneği konuşuyoruz işte. Cündüb radıyallahu ne diyor? Yani hadis-i şerifin orijinalini okuyalım. Meclisimize de bereket olsun inşallah. Künne me'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem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 Sonra da Kur'an'ı öğrenince onunla imanımız arttı. Kur'an ne zaman işe yaramış? Kabını hazırlamışlar önce kap. Kalbi imanla doldurmuş, Kur'an'a kap hazırlamış. Yavrum bu da o imanın kitabı deyince ver onu demiş. Kalp bilgisayarla dolu. Binbir melanetle toku. Yani 114 sure var Kur'an'da bu çocuk 114 futbol takımının şeceresini biliyor. Her surenin yerine bir futbol takımı koymuş. Onların her birini çıkarmak 10 sene tutuyor. Onu çıkarana kadar çocuğunu askerliğe geliyor gidiyor zaten. Kardeşler, işin aslını konuşmak insanı kötü hoca yapıyor tabii. Kolay değil. Kimse reçeteden, acı reçeteden hoşlanmıyor. Meselenin özü budur. Yoksa Kur'an zor bir kitap değil. Okunmaz, anlaşılmaz bir kitap değil. Allah Kur'an'ı kolay kıldı. Ama bunu nereye koyuyorsun? Hangi kaba koyuyorsun? Kalp nerede? Zeka nerede? Mesela bir başka hadisi şerifi beraber okuyalım. Türkçesinden okuyayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın ümmetine nasihat ediyor. Şimdi bize söylüyor. Kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. İşçilerinize beddua etmeyin. Malınıza beddua etmeyin. Allah'ın duaları kabul edeceği saate rastlar da bedduanız geçerli olur buyuruyorum. Geber git deme. Allah belanı versin deme. İşçine deme, malına deme, çocuğuna deme. Bu sözü söyledik. Kim kim söyledi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Kime söyledi? Müslümana söyledi. Bunu ne zaman uygulayacağım ben? Ha ne zaman ağzıma beddua gelirse hatırlayacağım Resulullah beddua etmeyin demişti. Çocuğuna da beddua etme, hanımına da etme, kocana da etme, hayvana da etme, malına da etme. Kendi malına insan beddua mi sinirlenir eder. E peki ben haçta bile dua etmiştim kabul olmamıştı. Eee mermi bu. Oyunarken vurursun, hedef alırsın, vuramazsın. Eğer bir Müslüman bu hadisi şerifi duyduğu halde herhangi bir şekilde beddua edecek, lanet edecek hale geldiğinde hatırlamıyorsa o yeniden doktora gidip ilacı kendisine yazdırtması lazım. Bir başka hadisi şerif örnek olarak okuyalım. Mesela peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kişinin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır insan annesine kendi annesine Dediler ki ya Resulallah insan anne babasına söver mi hiç kendi anasına söver mi Evet başkasının babasına söver annesine söver o da onun annesine söver buyurmuş yani sen başkasına söversen o da senin annene söver. Dolayısıyla sen anana sövülmesine sebep olduğun için kendi annene sövmüş bir Müslüman olursun. Bu hadisi dinledik. Elhamdülillah ben hiç zaten. Bir dakika. Reçetenin bu bölümünden başka bölümü de var. Sana sadece sövmeyi söylemedi ki peygamber. Bir kural öğretti sana sebep olduğun şeyin sorumlusu sensin dedi sana bunu ben nerede uyarlarım arabayı ben sıkışık bir yerde park ettim ben orada park ettiğim için öbür adam kaldırımı sürterek geçmek zorunda kaldı kaldırımdan zorla geçerken de başkasının arabasına vurdu ben vurmadım ki o adam vurdu sebep kim senin yanlış parkerin E o vurdu ödesin Evet Dünya kanunlarında zararı o ödeyecek Ama bunun bir de Toprağın altındaki mahkemelerinde Sorumlu sensin Sana peygamberin ne demişti Bir suçun işlenmesine Sebep olacak zincirde Halka olma demişti Sen bunu sadece sövme olarak anlamıştın Kardeşler, en basit misal vereyim. En basit misal. Misafirliğe gittin. Çocuk sana hoş geldin amca dedi. Çocuğu orada şımarttın, ettin, gıdıkladın. Gitti annesinin yanında mutfakta yaramazlık yaptı. Annesi de çocuğu bir ton dayak attı. Anne çocuk dövdüğü için günaha girdi. Çocuğun morali kırıldı. Anne üzüldü. Evde misafir varken böyle bir iş yaptı. Döven anne. Yaramazlık yapan çocuk. Beyefendi sen biraz önce o çocuğu şımartmıştın ama. Bu zincir sana dayandı. Hadisleri biz niye öğreniyoruz kardeşler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de kalkı, misafirliğe gidince çocukları şımartmayın mı diyecekti. Ana kuralı öğretti bize işte. Bu kadarını da Müslüman düşünecek. Biz bir hadisi şerifi hayat şifresi olarak Nasıl yaşayacağımıza dair örnek olarak öğreniyoruz. Öğrenmemiz gerekiyor. Mesela bir örnek daha görelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyuruyor? Adamın birisi gelmiş. Ya Resulullah, en çok ilgilenmem gereken kimdir demiş. Annen buyurmuş efendim sallallahu aleyhi. Ve Sonra Annen buyurmuş. Sonra annen, sonra baban buyurmuş. Vay be! Vay be! diye bir cevap çeşidi yok. Bu ne demek? Anne, üç, baba bir demek. Annenin hakkı, üç çarpı bir baba olduğunu Peygamber Aleyhisselam sana söylüyorum. Bunu nerede uygulayacağım ben? Evlenirken üç defa anana bir defa babana sorarken uygulayacaksın. Ev kurarken, hizmet ederken, pazardan bir şey isterken annenin hakkının üç katı olduğunu düşüneceksin. Teyzeni üç defa, halanı bir defa ziyaret edeceksin demektir bu. Teyzeniye ziyaret ediliyor anneyle bağından dolayı. Hala niye ziyaret ediliyor? Babayla bağından dolayı. Müslüman pratik insandır. Sana formülü öğretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üç baba bir ana ettiğine göre bu formül dağılırken böyle dağılacak. Üç baba bir ana eder. Allah nazarında. Yasalarda eşitmiş. Ben yasal bir tip değilim zaten. Yasal işlerle uğraşmıyorum. Düşüneceksin. Kazara annenin ağzından bir beddua çıktığı zaman, üç baba sillesi yapar bu. Formülü çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti. Evet, mesela bir başka hadisi şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Müslüman kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu da tutar, kocasını da kendinden memnun ettirirse, cennetin kapılarından, dilediğinden girer. Cennete girecek. Bir de, hanımefendi seçiyor, yedi numaralı kapıyı lütfen açar mısınız? Otel odası seçer gibi. Kim vaat ediyor bunu? Resulullah vaat ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis mi bu? Hadis. Doğru mu? Doğru. Helal be kadınlara iş kolaylaştı. Doğru kolaylaştı. Ama dikkat et hanımefendi. Namaz dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oruç dedi. Zekat bile demeden kocanı memnun edersen dedi. Bu ne demek? Bir kadının kocasıyla ilgili ilişkileri, kocasının hanımını dünyanın bulunmaz bir kadını olarak görmesi, Sabah namazı düzeyinde bir iş Allah katında demek ki. Bunun için Allah cuma şartı koşmamış. Cihata gitmese olur demiş. Erkeklere yüklediği yüz yükten hiçbirini kadınlara yüklememiş. Ya bu ne enteresan. Bir sahabe efendimize geliyor. Daha de değil. Müslüman olacak. Hüseyin İbni Emran diye birisi geliyor. Muhammed diyor. Duyduğuma göre sen, Allah ve senin, hak olarak kabul edilmeni şart koşuyormuşsun, kabul ederim diyor. Diyormuşsun ki günde beş defa namaz kılınacak, onu da kabul ederim diyor. Ramazan orucu demişsin, bir aydır onu da yaparım. Ömürde bir defa hacca da giderim ama iki şeyi anlayamadım ben demiş. Ben, ben, çalışacağım çalışacağım da sen benim develerimden bir tanesini zekat olarak alacakmışım. Bunu yapamam ben. İtiraz ediyor. Pazarlık ediyor. Bir de sen cihada gitmeyenler ölürse cennete giremez demişsin. Ben bu canımı senin için mi bugünlere tuttum demiş. "Hüseyin ver elini bakayım." demiş. Benim elini tutmuş. Hem sallamış hem buyurmuş ki: "Hüseyin Cihat ve zekat yoksa cennete nasıl gireceksin ki sen demiş. Ya bu kadar ciddi mi bu? Bu kadar ciddi demiş. Bu saydığın şeylerin hiçbirini ayırmayacaksın. E madem öyle onları da kabul ettim demiş. Ha şimdi mümin oldun buyurmuş. Bu peygamber dikkat edin ne diyor? Beş vakitini kılsın. Ramazan orucunu tutsun. Kocasını memnun etsin cennete girsin diyor. Hem de hanımefendi Kapı numarası da dahil edecek girerken. Mübalağa mı yapıyor? Abartıyor mu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Var mı böyle bir hakkı? Yaptı mı hiç? Abarttı mı bir şey hiç? Seçim konuşması yaptı mı hiç Peygamber aleyhisselam Efendimiz? Olmayacak şeyleri vaat etti mi ümmetine? Eğer bir mümin kadın bu hadisi şerifi dinledikten sonra eşinin gönül hoşnutluğunu sabah namazı gibi görmüyorsa, bu hadisi niye dinlediğini anlamak mümkün değil. Bu hadisi kızı için mi dinlemiş, dayısı için mi dinlemiş, kim için dinlemiş bu hadisi şerifi? E bizimkinin gönlü olmuyor. Sabah namazına kalkmak da kolay değil. Sabah namazı da zor. Niye sabah namazından sonra örnek olarak bunu veriyor aleyhisselam efendimiz? Elbette erkek dediğin kaba zaten onların gözünde. Ya hiçbir erkek nazik değil ki. Elbette erkek zor, elbette erkek sıkıntı, elbette erkek terk kokacak elbette erkek teşekkür etmeyi unutacak. Ama erkekten teşekkür bekleme, kefili Allah onu ne yapıyorsun sana ne ya? Senin teşekkürün ödenecek kardeşim. Şu kadar dikkat ettim, ütüledim hala Allah razı olsun hanımefendi bile demedi. Allah dedi onun yerine. Karşılığında da cennet veriyor. Zavallı Hüseyin bin Emran, cihada gelemem, ben canımı seviyorum dedi. Cennet yok dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cihat yok, eziyet yok, sıkıntı yok, çalış kazan yok. Yahu şu adamı memnun et, ümmetin başına bela olmasın, sekreterine gözü takılmasın şunun, ikinci evlilikten söz etmesin, eve huzurlu gelsin, sen de cennete gir dedi Allah. Ama kardeşim, kadınlar evlenirken önce mobilya mağazasıyla evleniyorlar. Kuma olarak da kocalarını alıyorlar üstüne. Tabi mobilyaya hizmetten, yerleri yalamaktan, ellerinde toz, mendil, bezi dolaşmaktan. Yani düşünün kardeşler, marketlerde silme bezi var ya, ithal üstelik. Bu ne mukaddes bir meslek ki bezi bile Almanya'dan geliyor. E biz bu hadisleri niye öğreniyoruz? Hacı teyze, ya Allah'tan kork, Ayşe annemiz, cihad etmeyelim mi ya Resulallah dedi, yok size cihat yok dedi, şu hadisi şerifte, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cihadı bile saymıyor ya, cihad bile yok, haccı saymıyor, haccı, İslam'ın beşinci temelli bile kadına şart koşmuyor, haç bile kadına farz değil tek başına, kocası yanında gelirse, oğlu götü, mesela bir Müslümanın, işte 5 bin doları olsa, borcu da olmasa, o sene hacca gitmesi farz. En azından öbür sene gitmeye niyet etmesi lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitme imkanı bulduğu halde hacca gitmeyen ister Yahudi ister Hristiyan ölsün diyor. Bir kadının milyarlarca doları olsa hacca gitmesi farz değil kardeşim oğlu ben seninle gelirim dese, kocası ben senin, babası yani mahrem birisi, ben seninle gelirim dese, o zaman aç farz oluyor ona. Bu neyi gösteriyor? Allah Teala, bir sürü ağır olacak yükü kaldırmış, onun hepsinin yerine, bir erkekle uğraş, bunu adam et demiş. Yeteneği olmasa neyse, sen doğurmasını becerdiğini, eğitmesini nasıl beceremezsin ki? Hadis-i şerifleri niye öğreniyoruz? Öbür türlü ne gerek var hadis okumaya? Onu anlatmaya çalışıyorum kardeşler. Kadınlar için bir pencereden bakıldığında böyle, erkekler için öbür pencereden bakıldığında başka bir şey görülüyor. <gülüyor> Her halükarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifleri Kur'an'ımızın yoluna çizilmiş çizgilerdir. Sağa sola sapmadan, yolda fazladan, yakıt harcamadan, korkmadan, bunalmadan cennetin ortasında soluğu almak isteyen bu çizgileri izlesin. Öbür türlü zırt bir durur, adres sorarsın filan yere nasıl gidilecek diye. Sen levhaları, çizgileri izleseydin, sağa dönülecek yerde sağa, sola dönülecek yerde sola dönme levhasını izleseydin, de bir adres sormayacaktın. Hadis-i şerifleri kardeşler, kültürümüz olmak seviyesinden çıkaralım imanımız, amelimiz pratiğimiz olması seviyesine getirelim Allah peygamberini zaten bu iş için gönderdi zaten meselemiz kolay zaten o bize düşkün bir peygamber bir de biz ona biraz düşkün olabilsek işimiz çok kolay olacak ve sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin